Hadi hadi, geç kalacağız. Nereye hazırlandığımızı merak ediyorsan, bugün görevden dönen askerleri karşılama töreni vardı. Üstelik Cumhurbaşkanı Abdurrahman Karakoç da katılacaktı. Mahallede sabahtan beri bir hareketlilik vardı. Pencerelerden bayraklar sarkmıştı, sokakta hafif bir ultu dolaşıyordu. Evimizin içi ise tam bir telaş sahnesine dönmüştü. Meryem Ela çoktan hazırlanmıştı. Turuncu tunigini çekip düzeltti, şalını düzgünce bağladı. Üzerine ışık düşmüş gibi duruyordu. İnce yüz hatları, hızlı ve pratik hareketleriyle her zamanki gibi benden önce bitirmişti işi. Ben ise feracemin eteklerini toparlamaya çalışıyor, saçımın altında kalan şalın kenarlarıyla uğraşıyordum. Kanka bir yere kaçtıkları yok, ne bu acele dedi, dudaklarının kenarı hafif bir gülüşle kıvrıldı. Ona sadece kaşlarımı kaldırarak baktım. Bu yavaşlıkla ancak kapanışı görürüz mesajı yüzümde açık seçik duruyordu. Meryem Ela gözlerini devirdi. Erhan abi gelecek mi? diye sordu. Abimin adını duyar duymaz ona döndüm. Erhan Atabey. Dışarıdan bakınca düzgün, sakin, ağırbaşlı. Ev içinde ise tam tersine, lafını esirgemeyen, çoğu zaman umursamaz tavırlarıyla insanı çileden çıkaran biri. Hayır, işi varmış. Kendinize dikkat edin fıstıklar dedi, dedim, ayakkabımı ayağıma geçirirken. Evimizin kapısına doğru ilerlerken koridorda hafif deterjan kokusu vardı. Sokaktan insanların konuşmaları geliyordu. Törene yetişmek için hızlanırken içimde garip bir heyecan vardı. Kapıyı açıp garaja doğru yürüdük. Beton zeminden hafif bir serinlik yükseliyordu. Tavandaki sarı ışık garajı tam aydınlatmıyor. Ama mavi miravimize vurunca parlak bir çizgi oluşturuyordu. Evet, yanlış duymadın. Bizim bir miravimiz var. Ne sandın? Meryem Ela hızlı adımlarla sürücü koltuğuna geçti. Elini kapının üstüne koyup içeri eğildiğinde şalının ucu omzundan kaydı. Ben sürsem, dedim, anahtara uzanırken. Bana öyle bir bakış attı ki, ne demek istediği hiç söz kullanmadan anlaşılıyordu. ''Niye sen sürmüyorsun biliyor musun?'' der gibi. Sonunda dayanamayıp sesli söyledi. ''Hayatta olmaz. Sen arabayı F1 aracı sanıyorsun. Geçen az daha dire çarpıp uçuracaktın bizi. Kaşlarımı kaldırıp kapının kenarına yaslandım. Bir kere oldu o, oh, bir kere'' dedim ama kendime bile pek inandırıcı gelmedi. Meryem Ela kemerini takıp koltuğu ayarladı. ''Aynen.'' Bir kere ama ömürden on yıl götüren türden. Ona gözlerimi devirdim ve camdan dışarı baktım. Araba çoktan garajdan çıkmış, sokağın iki yanında dizili bayrakların arasından ağır ağır ilerliyordu. O kadar yavaş gidiyorduk ki, yanımızdan geçen bir çocuk bile bizi geçti. Meryem Ela direksiyona yapışmış, sanki gaz pedalına basarsa araba kırılacakmış gibi davranıyordu. Arabayla değil de süt kazanıyla gidiyoruz sandım, diye mırıldandım kendi kendime. Anadolu Ajansı yeter ama, ruhum daraldı. Az hızlan kanka, dedim dayanamayınca. Meryem Ela alnını kırıştırdı, ama hız göstergesine baktığımda hala aynı yerdeydi. Onun için bu bile fazla hız sayılırdı. Bak kızım, dedi ciddileşmeye çalışan bir tonla. Bu araba can. Ben de canımı seviyorum. Benim de sabrım can, dedim. Ve şu an iki dakikaya ruhunu teslim edecek. O an Meryem Ela iç çekip gaz pedalına biraz bastı. Araba hafifçe öne atılınca yüzümde kocaman bir gülümseme belirdi. İşte bu. Bak, kimse ölmedi, diye söyledim. En sonunda tören alanına varmıştık. Daha yaklaşırken kalabalığın sesi üzerimize dalga gibi geliyordu. Bayraklar her yerdeydi, sahnenin önünde bariyerler kurulmuş, güvenlik görevlileri insanları yönlendirmeye çalışıyordu. Alanın ortasında bakanlar, milletvekilleri ve diğer önemli isimler toplanmıştı. Takım elbiseler, kulaklara fısıldanan notlar, kameraların ışıkları. Her şey resmi ve yoğun bir hava taşıyordu. Konuşmaları dinledikçe gerçeği fark ettim. Cumhurbaşkanı, Pekin'e gittiği için törene katılmamıştı. İçimde hafif bir hayal kırıklığı belirdi. Onu görmek için az da olsa bir heyecan taşımıştım. Kalabalığın içinde durup bunu fark edince içimde ufak bir boşluk hissi oluştu. Meryem Ela ise omzuma dokunup sessizce kısmet değilmiş der gibi baktı. Kafamı iyiyim anlamında salladım. Sonra etrafa bakıp birkaç fotoğraf çekmeye başladım. Kalabalığın enerjisi kadrağa doluyordu. Objektifi değiştirirken milletvekillerinin bulunduğu tarafa doğru gözüm kaydı. O anda gördüm onu. Abimi. Erhan, diğer milletvekilleriyle birlikte protokol bölümünde duruyordu. Ceketini düzeltiyor, biriyle konuşurken hafifçe başına eğiyordu. Bu onu defalarca gördüğüm haliydi ama yine de bir an durakladım. Abimin milletvekili olduğunu biliyordum. Buna şaşırmamıştım. Şaşırdığım şey, burada olacağını bana söylememesiydi. Meğer işi buymuş. Ve bana tek kelime etmemişti. Telefonumu indirip kaşlarımı hafifçe kıstım. Cidden mi Erhan? Bana kardeşine geleceğini söylemeyecek kadar mı yoğunsun, diye geçirdim içimden.